Okumaya devam ediyoruz. Burada edebe alakalı, ahlaka alakalı, İslami hükümlere alakalı birçok konular var. Yani yemek yeme adabından, selam verme adabına kadar tutunda, insanda bulunması gereken güzel hasletler, güzel huy ve ahlaklar içerilmektedir. O bakımdan bizler için önemli. Yani bizlerin ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı olmalı. Yani oturmamızdan kalkmamıza, yatmamıza, su içmemize tutun da birçok konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının ne olduğunu öğrenmeliyiz ki önce kendimizde uygulayalım sonra bunu sağımızda solumuzda evimizde uygulayalım. Eğer bu böyle olmazsa bu bilgi sadece bu ahlak kitaplarda kalır arkadaşlar. Yani ben geçen bakıyorum adam. 46 yaşına gelmiş. İşte Mısır'da okumuş. Kur'an kursunda hafızlık hocası hocalığı yapıyor. Yani İslami camianın içinde büyümüş, yetişmiş ve insan yetiştiren bir kimseyle beraber. Oturuyoruz bir yerde. Suyu alıyor. Iki de bir sol ile içiyor. Uyardıkça ben duymamazlıktan geliyor. Diyorum ki sol ne içiyorsun hocam. Sağ elini içer misin? Hala sol elime işitmeye devam ediyor. Neden kaynaklanıyor bu arkadaşlar? Bunun sebebi nedir? Evet, kibir de olabilir de. Yani bu insan niye bu hale geldi? Niye bu halde? Niye? Bu, bu ilim okunarak davet edilmedi. İnsanlara öğretilmedi. Pratik olarak, uygulama olarak teoriye geçir geçirilmedi. Teoride kaldı. Yani bizler ise ehl sünnet olarak, selef-i salih'in selef yolundan giden Sen olarak ne yapmalıyız? Her gördüğümüz yerde, insanları uyarmalıyız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi değil mi? Sahabe geliyor, bıyıklar uzanmış, ne yapıyor? Misva koyup, bıyıklarını kesiyor aleyhisselatü vesselam. Adama diyor, sağ elin ne Yiyemiyorum diyor, o zaman diyor yemeyin. Yemeyesin. Ona beddua diyor aleyhisselatü vesselam. Yani, peygamberlik böyle sadece, bazılarının anladığı gibi konuşan sürekli, onu pratiğe indirmeyen, davet etmeyen bir misyon değil. Aynı şekilde davetçilik de öyle arkadaşlar. Yani davetçiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden, o yola davet eden insanlar olmalı. Yani bir hata gördüğünüz zaman orada onu düzeltmek, düzeltmek sizin üzerinize düşer. Lokantaya gidiyorsunuz, arabaya biniyorsunuz, adam oraya bir nazar boncuğu asmış. Değil mi? Hayatta müzik çalıyor. Sonuna kadar açmış müzik çalıyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen oradaki güzel ahlak ile tepkinizi koyacaksınız. Davet edeceksiniz. Kardeşim bak bu nazar boncuğunun hiçbir faydası yok. Dinimizde böyle bir şey yok. Sen söyle ve git. Şey, Albani Rahim'e olan dediği gibi. Sen diyor sünneti beyan et. Açıkla ve yoluna devam et. Git. Ama ona sus, buna sus. Onu uyarma. Öyle bir hale geliyor ki insanlar artık evinin içinde münkerler alenen işlenmeye başlıyor. Evinin sahibi olmasına rağmen, evinin yönetici olmasına rağmen adam hala sakit, sus pus, sesi çıkmıyor adamın. Evinin içinde, evinin ortasında münker işleniyor. Sanki bu evde işlenenlerden sorumlu değilmişçesine Allah-u Teala onu kıyamet günü tek tek bunlardan sorguya çekmeyecekmişçesine ne yapıyor adam? Rahat bir şekilde, gevşek bir şekilde davranıyor. Yahut da iş yerinde. Patron, işçileriyle alakalı bakıyorsun ki hiçbir hassasiyeti yok. İşte bizler ne yapacağız? Bu Riyahu Salih'in bu bölümünde bu edep ve adabı öğreneceğiz. Ve bunlar bizi ne yapacak? Amele teşvik edecek. Salih amellere teşvik edecek. Mesela Özellikle selefi olduğunu söyleyen namazlarını sünnete göre kılan kardeşlerimizde ve kendimizde de onu görüyoruz. Çoğu zaman öyle bir hale geliyorsun ki mesela namazla alakalı bir örnek verelim. Namazı kılıyorsun, selam veriyorsun farzdan sonra hemen kalkıp gidiyorsun. Halbuki buradaki edep ahlak nedir? Tesbihatını bulunduğun yerde yapmak? Namazını kıldığın yerde çekmek. Peki bunun mükafatı nedir? Ne diyor Aleyhissalatu vesselam? Diyor ki: El meleketu salli ala ahadikum ma dama fi mislla allazi salla fi. Ma yuhdis." Sizlerden birisi namaz kıldığı yerde kaldığı sürece selam verdin. Namaz bitti. Ama ordasın. Tesbihatını çekiyorsun. Bu şekilde olduğun sürece ve abdestini bozmadığın sürece melekler sana dua eder. Ve derler ki, Allahum magfir lehu, Allahum merhamhu. Bakın melekler nasıl dua ediyor? Senin oturduğun o sürede o oturduğun selamdan sonra hani koşa koşa bir yere yetişmek için çıkıyoruz ya orada kaldığın sürece melekler diyor ki, Allahum magfir lehu, merhamhu. Allah'ım ona magfiret et ona rahmet et. Şimdi bu edebi, bu adabı, bu ahlakı öğrendiğimiz zaman, okuduğumuz zaman ne olacak artık biraz daha? Hayatımız ne yapacak? Değişecek. İşte bizden ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu konuları evimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda, eşimizde, arkadaşlarımızla sürekli okumamız, paylaşmamız gerekiyor ki hep beraber topluca ne yapalım? Bu ahlakla ahlaklanalım. Çünkü ahlak, yani okuyarak, öğrenilerek, Üzerinde antrenman yapılarak düzeltilebilecek, kazanılabilecek hususlardır, değil mi? Evet, bu edep ve adab kitabının ilk babı babul haya, haya bahsi, hayalı olmak. وَفَضْلِهِ وَالْحَثِ alat التَّخْلُقِ بِهِ Hayal bahsi, hayanın fazileti, hayal olmanın ve bu ahlakla ahlaklanmanın, ahlaklanmaya teşvik bahsi. Diyor ki İbn-i Ömer radıyallahu anhuma, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem merra ala raculim minel ansar. Ve huve ya'izu akahu fil haya. Aleyhissalatü vesselam yolda yürürken ensardan, Medinelilerden bir kimseyi görüyor. Bu Medineli kardeşine nasihatte bulunuyor, öğütlerde bulunuyor. Bulunduğu öğüt de şu, ya bu kadar hayalı olma, bu kadar utangaç olma. Bugün de biliyorsunuz değil mi yani? ya bu kardeşim adama bir şey söylüyorsun hemen yüzü kızarıyor. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'ın da öyle yani. Diyor ki sahabe çok hayalıydı Aleyhisselatü Vesselam. Evdeki diyore gibi bakire kız gibi hayalıydı. Onun diyor hayası ne olurdu yüzüne vururdu. Ama şimdi yani zamanımız öyle bir zaman ki biz insanlara ne olmasını istiyoruz. Aslında uyanık ol derken biz ona üçkağıtçı ol diyoruz. Yani duygularını ifade etme yüzüne vurmasın değil mi? İçinden pazarlıklı ol, için başka söylesin, dışın başka söylesin. Halbuki yani haya çok güzel bir özellik arkadaşlar. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam bu Sahabeye "Dahhu fe innel haya'a minel iman." Aleyhissalatu vesselam Ensar'a diyor ki Ensar'iye bırak onu diyor. Hayalı kalsın. Yani bu özellik imandandır dahhu فإن الحياء من الايمان. 2. hadis An Emran ibn Hussein radıyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhisselam El haya la yeti illa bi Haya ancak sahibine ne getirir? Hayır getirir arkadaşlar. Nedir peki haya? Haya öyle bir duygudur ki öyle bir ahlaktır ki kişiyi kabih olan, çirkin olan şeyleri yapmaya yapmasına engel olur. Hak sahiplerinin hakkında taksir etmeye, hak sahiplerinin hakkını çiğneme konusunda öne atılmasına engel olur. Yani haya budur. Haya senin kötü işleri yapmana engel olacak. Ve kişilerin hakkını hak sahibi olan kimselerin hakkını çiğnemene engel olacak. Mesela örnek verelim. Şimdi bir yerde sıradasınız, bekliyorsunuz. Diyelim ki ekmek alacaksınız ya da bilet alacaksınız. Akbil dolduracaksınız. Şimdi bu toplumda da ne derler genelde? Yani bakarsın ya adam uyanık maşallah ne yaptı? Hiç beklemeden hemen hastanede o kadar sırayı ne yaptı? Beklemeden işini halletti. Belki hayal bunu gerektirmiyor arkadaşlar. Yani sen o kadar kişinin hakkını, hukukunu çiğnedin. Hayalı olsaydın, sana bu hayal çok hayır getirecekti. Oradaki 80 tane adamın hakkına, hukukuna girmeyecektin. Belki ahirette sen ne yapacaksın bunların? Hakkından sorgu ve suale çekileceksin. Ama şimdi ne, diyor, ne diyoruz biz? Aferin diyoruz. Adama bak ya, işini halletti. Yani akşama kadar bekleyip, sırasını bekleyip, sırası gelince işini halleden adam ise ne oluyor? dediği gibi keriz oluyor. Yani bekledi akşama kadar. Hatta ertesi güne kaldı işi. Evet. Bu BAP'taki son hadisten bir önceki hadis. Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anhu diyor ki kâle kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem eşedde haya'en haya'en minel azrâ fî khidrihâ. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem öyle hayalı öyle hayalıydı ki evinde oturan bakire kız gibi hayaya sahipti. Ama şimdi yani gerçekten öyle bir çağda yaşıyoruz ki maalesef yani hayalı olmanın örnek verildiği evinde oturan ergenlik çağına ermiş bakire yani örtüsünde oturan bakire ile örnek veriliyor Haya. Şimdi bu hadiste verilen örneğe baktığınız zaman bu kişiler şimdi maalesef Televizyon kültürüyle ile yetiştiği için değil mi evlerdeki Ondan sonraki Ondan sonra Salih olmayan takvalı olmayan kadınlarla komşularla oturup kalktığı için Bakıyorsunuz ki En hayallı olması gereken yerde Örnek kendisine örnek verilmiş hadislerde En hayasız çağını yaşıyor annesine babasına komşusuna çevresine insanlara karşı Demek ki insanlar ne yapmadı? Konumuzun başında da söylediğimiz gibi bu ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmedi. Bak biz bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayasını öğrenirken evinde oturan bakire kızın hayasının nasıl olmadığını, nasıl olması gerektiğini öğreniyoruz. Sahabe bununla örnek veriyor. İza ra'a şeyen yekrahu, عرفناه في وجهه Resulullah sallallahu aleyhi ve Al <Wiki> sellem'in <Taiwanese> bir şeyi hoş görmediğini <Alter> <C Entwick needles> Baktığımız zaman onu nereden anlardık diyor. Yüzünden anlardık. Aleyhissalatü vesselamın yüzünden ne olurdu? Anlaşılırdı. Anlaşılırdı bu. Ama şimdi değil mi yani hani vücut dili diyorlar, beden dili diyorlar, bir şeyler diyorlar. Yani öfkeni kontrol et diyorlar. Tabii Allah için öfkeden bahsediyorum ben. Yani Allah için ne yapması gerekiyor insanın öfke Denmesi, Allah için kızması. Allah için insanın yüzünün değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunların hepsi İslami hasletler, güzel ahlaklar. Son hadis Ebu Hurayra radıyallahu anhu olarak "El iman 70 şube." İman nedir? 60 küsur. Bir rivayette 70, bir rivayette 60 küsur, bir rivayette 70 küsür. Bunun en üstünü nedir? La ilahe illallah. illallah. Ednaha, bunun en altı yoldan, yoldan, gelen yoldan gelen bir taşı, yoldan, bir taşı yoldan, ne yapmak? Yoldan. Kaldırmak. Haya ise nedir diyor aleyhissalatü vesselam? İmandan bir şubedir. şubedir. Evet. Bakın bu hadiste ne var? Bir çok delil var. Akidevi olarak neyin delili var? Ameller imandandır. Nereden çıktı o? Taşı yoldan, Taşı yoldan kaldırmak imanın bir şubesi ise demek ki ameller de imandandır. Haya imandan ise hayanın yeri neresidir? Kalptir. La ilahe illallahı söylemek ise onun yeri neresidir? Dildir. Yani bu hadiste ne var arkadaşlar? İmanın tarihi var. İmanın üç şubesi var. İmanın tarifi var. Bir gün Suriye'deyken bir hoca kürsüye çıkmış. Babasından bahsediyor. Diyordu ki bu hadisi okuyunca aklıma geldi. Diyordu, Benim babam diyordu yolda bir taş gördüğü zaman onu yolun kenarına çeker. Ve la ilahe illallah der. Böylece imanın en altıyla en üstüne ne var? Toplardı, diyor. Bu peki nasıl bir amel arkadaşlar sizce? Bidat. bidat. Niye bir bidat? Çünkü yani bu hadisi söyleyen, bu hadisi duyan sahabelerden hiçbirinin yoldan taş kaldırırken, bu niyetle La ilahe illallah deyip, taşı kaldırarak imanın bütün şubelerini toplama gayreti, takarrup, Allah'a yaklaşma gayreti olmamış bu şekilde? Olmamış. Onların Allah'a yaklaşmadığı bir ibadetle bizlerin de yaklaşması ne olmaz? Olmaz. Bakın din ne kadar Din böyle anlaşıldığı zaman, dini bu şekilde yaşadığınız zaman o günkü din neyse bugünkü din o oluyor. Değişmiyor yani. Diyorsun, yok mesela yok diyorsun kardeşim yani, Bu hadis söyleyen Peygamber Aleyhisselam ve ashabı öyle yapmadıysa, o gün din olarak bir yapılmadıysa biz de yapamayız dediğin zaman bidatların önüne kesiyorsun. Ama dinini Aklın ile yaşamaya başladığın andan itibaren dinini hevana göre, mantığına göre yaşamaya başladığın zaman görüyorsun ki din belli bir zaman sonra, belli bir vakit sonra öyle bir hal alıyor ki ilk geldiği günle hiçbir alakası yok. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şeylere düşürülmüş ama insanların haberi yok. Bir tane anlattı ki adam kandilin mübarek olsun hocam diyor bana. Ben de ona dedim ki yani yoldan geçiyoruz şurada. Kandil kutlaması yok yani. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey kutlamamış. Olur mu diyor. Hristiyanlar bile kutluyor peygamberlerinin kalplerini <gülüyor> diye Yani dinde ölçü olmazsa insanların düşeceği durum bu. İnsanlara dinde ölçüyü öğretmezsek bunun, bu konunun ne kadar hassas bir konu olduğunu öğretmezsek, anlatmazsak yani ne yaparlar? Davranmışsın. Onlar kilisede haç biz çıkarıyorlar. Biz de camilerde çıkaralım diyebilirler. Yani bu akıl bunu da ne yapabilir söyleyebilir. Ancak aklımızı, dinimizi Kur'an ve sünnet çerçevesinde toplarsak, onunla kontrol altına alırsak ne yapmış oluruz? Dinimizi korumuş oluruz. Babu Hıfz sırr Sır konusunda sırrı korumak babı. Allah nasip ederse bunu önümüzdeki hafta alacağız. Bu da bu çağda maalesef insanların müptela olduğu bir konu. Bu da bir emanettir çünkü. Sır demek, emanet demek. Yani i̇nsanlar maalesef bu emanete de ne yapamaktalar? Riyayet etmemektedir Bu ahlakı da Allah nasip ederse öğreneceğiz. Dediğimiz gibi bu bablar edep ve ahlak babı. Bunları okumak lazım. Sürekli gündemde tutmak lazım. müdarese etmek ve hayatımızı tatbik etmemiz lazım. Sübhaneke ve hamdik. Eşhedü ve ilahe illa ente aslaqühe kuratu uleyk.